Herhalde. biraz bana yaklaştırsan sen inşallah tamam inşallah kardeşlerden biri selamu alaikum hocam demiş aleyküm selam derslerinizi ve kitaplarınızı okuyup çok faydalandık Bundan önceki soru cevapta dediniz ki biz kasten tekfir bidat mıdır, hakikat midir kitabını çıkardık ve yine dediniz ki bu kitabı okuyan şahıs havariç olabilir. Olur değil olabilir dedik eğer bizi doğru anlamazsa. Hocam bu insanlar bu kitabı okuyup havariç olacaksa bunun sorun, sorumluluğunu kim taşıyacak? Bak şimdi güzel kardeşim Peygamber Salih Sallam demiş ki fakat eşreke. kim muska takarsa şirk koşmuştur. Peki insanlar ki biz biliyoruz muskanın çeşitleri var. Sahabe ihtilaf etmiş, Kur'an'dan yazılmış, sünnetten yazılmış muskanın caiz olduğuna sahabeden nakiller var. Peki peygamber caiz bir muska olmasına rağmen böyle genel bir lafız kullanırken ve bu lafızdaki peygamberin kastettiği manayı insanlar anlamıyorken acaba peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekfirin kapısını mı açtı? Acaba onun bu lafızlarından ortaya çıkan Harici fırkaları yani bugün mesela bugün değil öncesinde Ali'yi tekfir eden sahabe, e, sahabeyi tekfir eden hariciler Allah ve Resulü'nün sözünün genel mutlak manaları üzerinden yola çıkarak mutlak manaları üzerinden yola çıkarak Müslümanları tekfir ettiler. Peki Allah ve Resulü bundan sorumlu mudur? Allah ve Resulü onların kasır anlayışlarından Allah ve Resulü'ne izafe ettikleri batıl yorumlardan onlar mesul müdür? Vallahi değildir. Allah dileseydi tek tek açamaz mıydı? Allah dileseydi inel hukmu illa lillâ ayetini dilediği tafsilatla açabilirdi. Öyle mi? Ama açmadı. Hiç dikkat ettiniz mi alimlerin genel ıtlak sözlerine? Mesela Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh diyor ki Kim Allah'a isyan noktasında Allah'tan başkasına itaat ederse o ona ibadet etmiştir. Şimdi soruyorum bir adam haramı haram bilerek başka birine itaat etse Allah isyan olan bir konuda kafir olur mu? İbadet etmiş olur mu? Ama öyle diyor. E biri okudu anladı ki haramda itaat de küfürdür, ibadettir. Büyük günah tekfir etti hariciler gibi. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in suçu ne? O genel mutlak bir söz kullanıyor. Ben ilim okuduğum ilk günden beri bunu düşünüyorum. Alimler niye mutlak ifadeler kullanmışlar? Söyleyeyim mi? Allah ve Resulüne tabi olmak için. Onların gösterdiği yol üzere yürümek için, onların sünneti gösterdiği sünnet üzere olmak için bunu yapmışlar. Ta ki bundan kalbinde hastalık olanlarla kalbinde sıdk olanlar birbirinden ayrılmış. Lafızlardan irade edilen manayı araştırmak gibi bir ahlak insanlar kazanmış. Başka sözlerinde de tafsilatlandırmışlar. E Allah ve Resul de öyle değil mi? Bir yerde mutlak ifade kullanmış, diğer yerde o mutlak ifadeyi tafsilatlandırmış peygamber. Ve Allah Celle Celaluhu, öyle mi? Namaz kılın demiş birçok yerde genel ifade, sonra o namaz kılmanın şeklini, şartını anlatmış, öyle mi? Dolayısıyla bizim o kitaptaki genel ifadelerimizi anlayarak insanlar hariciliğe gidecekse bu bizim suçumuz değil. Nasıl Allah'ın ve Resulünün suçu değilse din adalettir. Eğer sırf birinin yazdığı yazı yanlış anlaşıldı diye o suçlu olacaksa, Haşa bu Allah ve Resulüne izafe edilmesi gerekir ki Allah ve Resulü böyle bir şeyden beridir. Yok onlardan sonra ilim sahiplerinin tamamına izafe edilecek bir şeydir. Örneğini verdiğim Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in sözünde olduğu gibi ki onlar da bundan beridirler. Onlar da böyle bir şeye hak etmezler. Onların söylediği mutlak ifadelerden çıkartılan batıl sonuçlar anlayışı kasır, ilimde noksan, azgın insanların suçudur. Geri kalan soruda devam, devam var. Bu kitabı okuyanlara havariç desinler mi yazdınız? Oysa biz o kitapları ve Tağut kitabından çok şeyler öğrenmişiz. Biz o kitapları inkeltmiyoruz. O kitaplar hala bizim ve hala oradakilerin hak olduğuna inanıyoruz zaten. Sizin hakkınızda konuşanlara o kitabınızdan delil getiririz ki bakın hoca öyle demiyor. Hocam bunu açıklama verseydiniz. Çünkü çok kardeşler şaşırıp kalmışlar ki hoca neden böyle söyledi? Bir sorum daha olacak ki Bizim ülkede sizin Suriye'de biriyle konuştuğunuz ses kaydını dinletiyorlar. Ve sizde tekfir ettiklerini söylüyorlar. Bu doğru mu? Biliyorum cevap vermeyeceğinizi söylemiştiniz derslerin birinde. Ama hocam buradaki kardeşler için çok önemli. Bunları bize söyleyenlere ne cevap vermemizi vereceğimizi bilmiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Şimdi birçok soru sormuşsun. Ben özet olarak hepsini söylüyorum. Değiştirmeyelim ki ben hani soruları tekrar şimdi okuyacağım inşallah. O tağut veya tekfir kitabında yazdığımız sözden hiçbirisinden dönmedik. Aynı akidemiz, itikadımız üzereyiz. Ama mutlak sözler, tafsilatları ifade etmez. Bizim mutlak sözlerimizden, tafsilatlarda yanlış şeyler anlayan varsa o onların kasırlıdır. Az önce ispat edip delillendirdiğim gibi. Diğer sorduğun soru ise e, Suriye'de bir şahısla konuştuğum ses kaydının dinletilmesi, beni bu konuda tekfir etmeleri, e, o, o ses kaydı beni bana aittir. Ben yaptım o konuşmaları. Bundan dolayı tekfir edildiğinde hakikattir ama benim için ehliyet ve ruhsat sahiplerinin ne dediği önemi vardır. Gerçekten bana Allah'tan korkan ehliyet ve ruhsat sahibi bir insan kafir dese ben gece sabah kadar uyuyamam, oturur araştırırım gerçekten ben cehenneme mi gideceğim diye de ama meclisten meclise itikat değiştiren gömlek değiştirir gibi meclisten meclise fikirlerinin adını itikat koyup da her gün ayrı bir fikirle yatıp kalkan insanların bana kafir veya müslüman demesinin çok önemi yok. Çünkü o insanların kafir ve Müslüman ölçüsü anlık hevalarıdır. O an birine kafir demek gerekiyorsa kafir der, aforoz ederler. Birine Müslüman demeleri gerekiyorsa kafir de olsa Müslüman derler. Biz bunlara defalarla şahit olduk. Sadece bu ses kaydı yaptığım insanın şahsına dair söylemiyorum. Biz ister irca ehlinden ister haricilik ehlinden hangi bidat tayfeden hangi sapıkla oturduk konuştuysak ömürleri rücuyla geçti. Allah hamdolsun altı senedir biz ilk gün ne bugün de aynısını söylüyoruz. Birilerinin bize attığı iftiralar hakkı attığı iftiralar hakkı değiştirmez hakkın değiştiğini göstermez. Bugün yeryüzünde milyarlarca kafir Allah'a resulüne iftira ediyorlar. Yeryüzünde milyarlarca kafir Allah'ın söylemediğini Allah söyledi diyorlar ve Allah buna sabrediyor. Bizde bizim adımıza atılan oy kullanmak caizdir diyor, askere gitmek caizdir diyor. Çocuğu okula göndermek caizdir diyor. Tağuta muhakeme olmak mübahtır diyor. Diyen iftiralara diyoruz ki Allah subhane ve teala size karşı bize yeter. Allah söylediğiniz ve yaptığınız zulümden habersiz değildir. Bunların hepsi bizim şahsımıza, davetimize atılmış iftiralardır. Allah'a emanet bu davet ilk çıktığı gün neredeyse bugün de aynı yerindeydir. Ama insanlar hevalarını bize dayattığı müddetçe insanların hevası, hakkı getirmediği müddetçe hiçbir hevayı, hiçbir batılı da Kendi ismimiz veya markamızla altını imzalayıp e, hakmış gibi göstermek gibi bir batılla Allah bizi saptırmasın sapmayacağız inşallah. İlla, e, illa maşe Allah Allah'ın dilemesi müstesnadır. Allah'tan ayaklarımızı kaydırmamasını hak üzere sebat ettirmesini diliyorum Bütün soruları cevaplamış olduk sorduğun güzel kardeşim. Yalnız bir şey soracağım. Birçok kardeşim bana şey diyor. Ee, yani bu batıllara cevap verseniz, otursanız ya Biz batıla cevap vermekle ömrümüz yetmez bizim. Bırakın konuşan konuşsun, insan konuştuğu kadar değer kazanır. Ee, Hanifilerden, büyük fakihlerden birinin yazdığı bir kadı kitabı var. Yani kadı kimdir, hüküm hakime, muhakeme nasıl, usulü, edebi, terbiyesi. Orada kadıyı anlatırken kadıyı vasf ediyor. İslam kadısı nasıl olmalıdır? İslam kadısı diyor kelimeleri tane ile sanki ona adetle verilmiş gibi olup da ona göre konuşan adamdır. Yani az konuşur çok şey anlatır. Her insanla oturup konuşmaz. Her insanın her söylediğine cevap vermez. Eğer Allah her kafirin her söylediğine cevap verseydi kıyamete kadar vahyin devam etmesi gerekirdi. Eğer Resulullah her kafirin her işte bidatçının her sapığın söylediğine oturup cevap verseydi Resulullah'ın ömrü insanlara cevap vermekle geçerdi. Eğer bugün de ilim sahibi insanlar ömürlerini 3-5 tane canı sıkılan, Allah'ın dinine yardım etmek gibi derdi olmayan, meşakkat çekmeyen, sıkıntı çekmeyen tek derdi meclislerde gevezelik yaparken yeni bir şeyler olsun, yeni heyecanlar, yeni tatlar arayalım, yeni denizlere yelken açalım, yeni maceralara çıkalım gibi böyle bir hayat tarzı olan adamlarla biz yaşayamayız. Bizim yolumuz sabit. Başladığımız yer belli. Allah da bu kelime üzere öldürsün. Allah bizi tevhid üzere öldürsün. Allah ıslah etsin. Bizi de onları da. Allah subhanehu ve teala ümmeti ıslah etsin. Haricisiyle, mürciyesiyle, sünnet üzere olanıyla Allah bu ümmeti ıslah etsin ki Allah yardım etsin mümin mümahhit kullarına. Bir kardeş sormuş. Hocam Allah'ın iki eli de sağdır. Bizim hayalimizde iki el canlanıyor. Ama Allah'ın hayal etmek küfürdür. Biz istemeden böyle oluyor. Küfre düşer miyiz? Yok. O fıtri bir şey. Yani bedehi bir şey. Aklın kendisinin direkt ürettiği hayali bir şey. E, onu itikat edip buna rıza göstermediğin müddetçe o senin, sana gelen bir vesvesedir sadece. Şeytandan gelen bir vesvesedir. Senin kabul ettiğin, senin ortaya koyduğun bir şey değildir. O yüzden onu atacaksın. Ben keyfiyetini bilmem. Allah'a Allah'ın irade ettiği üzere iman ediyorum deyip geçeceksin. Selamun Aleyküm hocam. Rabbim Hamdınızı arttırsın inşallah. Cihad borcu olana farz mıdır? Yani cihad her Müslümana farz kardeş. Yani o alimlerin borcu olan izin almadan gidemez. Annesi, yaşlı babası olan izin almadan gidemez dediği adamlar, onlar İslam devletinde cihad cihadut değil cihadut talep. Yani altı ayda bir halifenin bütün İslam toprakları emniyet altındayken Müslümanlar şeriatla muhakeme oluyorken, şeriatla hükmediyorken e, İslam Halifesin İslam devlet başkanının başka topraklardaki kafirlerin küfrünü yok etmek, oradaki kafirlere tevhidi götürmek adına yaptığı cihad-ı taleptir. Yani saldırı cihadıdır. Buna borçlu anne babası olan insan katılmaz, onda bazı şartlar vardır. Bugünkü cihadın cihad-ı taleple uzak yakın alakası yok. Bugün ümmetin her bir ferdin üzerine cihad farzdır, gücü yettiği oranda. Selamun Aleyküm Hocam. İki sorum olacak inşallah soru. Bir, aşure hakkında helal mi veya haram mı konusunda daha geniş bilgi verir misiniz? Ben geçen hafta anlattım diye hatırlıyorum değil mi? Aşure, kendini sünniliğe nispet eden 3-5 tane çapulcunun ortaya attığı pis bir bidattır. Aslı astarı yoktur bunun. Hazreti Hüsey Hüseyin radıyallahu anh Kerbela'da şehit edilince ve Şii'ler o gün kendilerini kesip parçalayıp dövünce, çok aşırı üzüntüye sokunca o günleri her yılın Muharrem ayının 10'unda Ehli sünnete kendini izafe eden, ne yaptığını bilmeyen bir aşırılığa başka bir aşırılıkla karşılık verenler. Bak biz şiilerden değiliz. Bugün matem tutmuyoruz. Aksine bugün çok neşeliyiz. Hatta bu neşemize bir de böyle bir karışık kuruşuk bir yemekle şey yapıyoruz. Eklemede de yapıyoruz deyip bir aşırı yapmışlar. Delinin biri kuyuya taş atmış sonra da 40 tane akıllı çıkartamamış. Bunun sünnetten açık bir delili yoktur. Bu yemeği pişirmek o gün de yemek Haramdır. Müslümanlar bundan sakınması gerekir. İstanbul'un fethiyle ilgili hadis rivayeti doğru mu? Yani İstanbul'u fetheden ne güzel komutan hadisi. Yani bazıları senedini ta ne diyorlar, eleştiriyorlar. Bazıları hasendir, sahittir diyorlar. Allah subhanahu wa en doğrusunu bilendir. Ama İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'tir algısı olunca bu hata oluyor. İstanbul'un fethi hangi fethi? 1453'te Fatih'in yaptığı fethi mi? Yoksa kıyamete yakın İstanbul'dan çıkan bir orduyla Şam'dan gelen büyük ordunun, Mehdi'nin ordusunun Anadolu topraklarında birleşerek tekrar bu toprakları geri ele geçiriverdiği fetih mi? Onu Allah bilir. Bunlar da hadislerde sabittir. Selamun Aleyküm hocam. Size birkaç sorum olacak inşallah. Aslen satılması mübah veya helal olan bir şeyi alan kişi tarafından haram için kullanılacağı kesin biliniyorsa o şeyi satmakta bir beis var mıdır? Alimlerin icması vardır ki haramdır. Üzüm satmak helal bir şeydir. Ama içki fabrikasına satacağın zaman haram olur. Normalde üzüm satışı helal bir şey. Seni ne ilgilendirir adam içki yapacakmış, şey yapacakmış? Bu açıkça gösteriyor ki kişi ilmi olduğu dahilinde bundan nedir? Mükelleftir. Bu açık bir delildir. Tabi delil derken yani Kur'an ve sünnet nasıl gibidir demiyorum ama alimlerin bu konuda icması var. Biz bu icmaya ile hareket ediyoruz. Bir avukat devidi anladıktan sonra Müslümanlara faydası olsun diye resmi olarak avukat mesleğine devam edebilir mi? Yani şimdi böyle bir şeyin olacağına inanmıyoruz da bizim inanmamız veya inanmamamız vakayı yani ispat etmez de nefret etmez de. Yani bir avukat hiçbir küfre bulaşmadan sırf Müslümanları savunmak gibi bir görevi yapabilir mi? Ben bilmiyorum ya. Tevhidi biliyorum diyen avukatların hepsi mahkemede yemin edilirken ayağa kalkıyorlar diye yani Müslümanlar oturuyorken. Tazim ediyorlar mahkemeyi. Sayın Hakim adaletin tecellisini bekliyor. Öyle sözler sarf ediyor. Ben bilmiyorum. Tabi Vardır yoktur Allahu Alem. Ben bir Müslüman avukat bilmiyorum da onda da altın çizeyim hani tekfircilere de kapı açılmasın. Hazır malzeme arıyorlar. Ama biz avukat Müslüman tanımıyoruz. Müslüman avukat olamaz. Avukatlık mesleği demokrasi dinin alimliğidir. Ama kafirlerin dinini talim etmekte bir beis yoktur. En azından biz de biliyoruz ki demokrasinin şu şu açıkları var. Biz buralardan faydalanabiliriz mesela. O da nedir? İşte e, bu ülkenin vatandaşıysan, hiçbir silahlı icraata karışmadıysan, hiçbir kimsenin malına canına teşebbüs etmediysen, beraatü zimme denen bir şey vardır bütün dünya hukuklarında ve şeriatta aynı şekilde var olan bir kaidedir. Bu beraatü zimme esastır. Yani kişinin masumiyeti esastır. Ta ki suçu ispat edilene kadar ortada böyle bir delil olmayınca demokraside böyle bir şey var. Bak delil yok, ben suçsuzum aslen yani. Sizin dininize göre diye Bu bir açığıdır demokrasinin. Veya buna benzer başka açıklar. Bunların hepsi dediğim gibi e, talim etmişiz biz. Küfrün küfür olduğunu biliyoruz ama amel etmek için değil haşa. Bütün Müslümanlar şirkin şirk olduğunu bilirler. Haşa işlemek için değil ondan sakınmak içindir. Dolayısıyla yani demokrasiyi talim etmek küfür demek değildir ha. Demokrasiyi öğrenmek, kanunları öğrenmek küfür demek değildir. Ama bugünkü avukatlık mesleği, avukatlık mesleği demokrasi dininin alimliğidir. Ve devletin bu dini talim eden fakihlerine verdiği bir şehadettir, icazettir. Yani sen bu dini anlatabilirsin diye. Dolayısıyla böyle bir şey Müslüman'ın başvurması onu İslam'dan çıkartır, dinden çıkartır. Öncesinde Müslümansa tabii. Daha sonradan yok adam kafirmiş, o görevdeyken Müslüman olduysa o görevi bırakması gerekir ki. Dediğim gibi baroya üye olmanın da bazı şartları var bildiğim kadarıyla ama gene tam vakaya biz vakıf değiliz. Yani vakıada Müslüman bir avukat olduğunu bilmiyoruz. Allahu Alem. 3. Bir bacı kocasının verdiği kararlardan razı olmamakla birlikte Allah'ın emri olduğu için itaat ederse sevap alır mı? Yani bacının razı olmadığı meseleler Allah ve Resulün haram demediği açıkça. O da açıkça. Yani bir haram vardır, içtiyadidir. Gene kadın haddi değildir. Eğer kocanın emrettiği şey açık haramlar değilse açık vaciplerin terki değilse Sırf Allah emrettiği için razı olmamasına rağmen kocasına itaat ediyorsa o kadın hayırlı bir kadındır. Allah katında ecri vardır o kadının. Hocam bir soru. Bir spor kulübünde milli görüşün dergileri bulunuyor ve bazı sanat dövüşlerinin kendine has selamlaşma pratikleri var. Orada spor yapmakta bir beyis var mı? Allah razı olsun demiş. Herhalde kastı karate Yani bu tarz sporlarda şöyle boyun eğmek var, Japonların birbirlerine selamı. Bu rukunun bir çeşididir, secdenin bir çeşitidir. Bunlar caiz değildir. Tabi hani selam kastıyla yapılması başka, ibadet kastıyla yapılması başkadır. Bu tıpkı secdede e, Muazzam Peygamber'e selam kastıyla secde etmesi veya mecusilerin e, ateşlere, ateşe, e, ona ibadet kastıyla secde etmeler aslında fark gibidir. Bunlar küçük şirktir. Çünkü şirkin kapısını açan şeydir. Artık kasıt ayıramazsın bunlarda. Birbirine karışacak. Dolayısıyla lafzen bunlara ne diyoruz biz? Bu tür selamlaşmalara küfür diyoruz. Müslüman bunu yapamaz. Bunlardan beri olması gerekir Müslümanın. Hocam müşriklerin tuttu balık yenir mi? Vallahi yasaklayan bir nasip bilmiyorum. İki demiş Suriye'de savaşan Müslüman grup var mı? E var elhamdülillah. Yani üç tane çürük için, beş tane çürük için e, temiz patatesler çuvala atılmaz. Artık bu tekfirci zihniyeti atsın Müslümanlar kafasından. Göze ağzı olmayan çöp adam ve ağaç çizmekte haram mıdır? O surete girmez. Yani bunun haramlığına dair bir delil bilmiyoruz. Asla mübahtır yani. İslam'da büyünün eli öpülür mü? Geçen hafta bunu cevaplamıştık uzun uzadıya. Geçen haftaki ses kaydına eğer dönerseniz detaylı faydalı bilgi bulabilirsiniz inşallah. Selamünaleyküm Hocam bayanların abdeste başı meshetmesi nasıl olur?'' ''Aynıdır, erkekler gibidir. Ahkamda selef birbirinden ayırmamıştır.'' Yani o başın ucundan meshetmek onlar için de geçerlidir. Hadislerde geçtiği gibi önden arkaya ve arkadan öne doğru yani gücü yetiyorsa kadın da böyle yapmalıdır demiş fakihler. Ee, bayanların saçları genelde uzun olduğu için bu saçın karışmasına neden olduğu için genelde terk ediliyor. Ya da saçlar toplandığında tokağın altında kalan yer meshetilmiyor.'' Bu durumlarda mesk gerçekleşmiş olur mu? Anlattığım ihtilafa döner. Aslı saçın bir kısmını mes olduğu için bir kısmını yaptıysa bence abdest yerine gelmiştir. Özellikle kadınlar gibi saçı uzun olan ve böyle sıkıntılar, meşakkatlere girecek olan varlıklar için bence böyle bir şey caizdir. Çünkü din meşakkat değildir. Din kolaylıktır. Cahillerin cahaleti zorlaştırır. Kadınları dinden nefret ettirmeyin. Zaten zor sevdiriyoruz. Hocam biz ilim öğrenmek istiyoruz. Nasıl bir yol izleyelim? Valla o kadar geniş bir soru sormuşsun abi. Bir gün kalk mescide inşallah cumartesi günü teşrif et. Buyur gel. Misafir edelim. Orada uzun uzun anlatırız inşallah. Kardeşler yakında me mescidin adresini koydunuz değil mi? Bize ulaşın bölümünde Google Bize ulaşın sitenin Bize ulaşın bölümünde mescidimizin adresi var. Bize ulaşmak bizi ziyaret etmek isteyen bütün kardeşlerimiz her cumartesi saat 9'da Oraya gelirseler bizimle bu tarz uzun görüşmek istedikleri meseleleri konuşabilirler. Geç şunu. Şöyle bir şey var da hocam bu da uzun pren. Özel kursunuz. Sonra gitti. Yani kardeşim biri özel bir şey söylemiş. O kardeş yani özellikle yeri geldiği için söylüyorum. Kardeşlerden iki tane istirhamım var. Yani dinleyenler onu zaten yazılı beyanat olarak ben siteye yakın bir tarihte koyduracağım inşallah. Bir, bize ulaşım bölümünü soru sormak için Allah rızası için kimse kullanmasın. İki, soru bölümümüz yakında açılacak. Allah hamdolsun soruları bayağı bir azalttık gönderilen soruları. Bittiği tarihten itibaren de tekrar soru bölümünü açacağız. Bize ulaşım bölümünden bize haber vermek istediği şeyler olanlar, bize ulaşmak istediği, isteyenler bize başka konularda, başka vakiyi meselelerde bizden bilgi almak isteyen insanlar sadece bu yazsınlar. On haricinde kimse soru için orayı kullanmasın. Tekrar söylüyorum, oradan soru cevaplanmayacak. Bu tarz istişare etmek istediğiniz, danışmak, akıl almak istediğiniz meseleler olursa bunları bize ulaşın bölümüne yazın. Ders günü soru-cevap bölümüne yazmayın çünkü bunun e, bu bölümün amacı sorulan sorulara cevap vermektir. Buradan da yeri gelmişken bu istirhamda bulunayım inşallah. Bunlar yeterli herhalde. Soruları hep cevapladık. Bu ahire davanenel hamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik veşhedü en la ilaha illallah ente estağfurüke ve